Stefan Zweig Güney kutbu için savaşım. Kaptan Scott 16 Ocak 1912 Yeryüzü için savaşım. 20. yüzyıl dünyası öyle gizem dolu bir dünya değildir artık. Bütün ülkeler araştırılmış, en uzak denizlerin bile altı üstüne getirilmiştir. Daha 30 yıl öncesine kadar Adısan'ı bilinmeyen ve özgürlüğün tadını çıkaran toprak parçaları Avrupa'nın gereksinimini karşılamak üzere birer birer ele geçirilmiş ve sömürgeleştirilmiştir. Vapurlar Nil'in kaynağına kadar gidebilmektedir artık. Yarım yüzyıl önce bir Avrupalının rastlantı sonucu görüp keşfettiği Victoria şelalelerinin sularına gem vurulmuş elektrik üretilmektedir. İnsanoğlunun en son tanıdığı yabanıl doğa parçası Amazon nehrinin balda girmemiş ormanları aşıldı. Dış dünyaya kapalı tek ülke olan Tibet'in çevresindeki çember kırıldı. Eski haritaların ve yer kürelerinin üzerindeki bilinmeyen toprak parçası sözcüğü Bilgeli ellerce silinip çıkartıldı. 20. yüzyılın insanı evrenin kendisine sunduğu olanaklardan yararlanmasını biliyor. Araştırma isteği her geçen gün daha da ileriye gidiyor. Ve insanoğlu derin suların dibine inip denizin gizemli dünyasını tanımak ya da göklerin sonsuzluğuna çıkmak için hiç durmadan çalışıyor. İnsan ayağının basmadığı tek yol gökyüzünde bulunuyor. Çelik kanatlı kırlangıçları anımsatan uçaklar yeni yüksekliklere ve yeni uzaklıklara ulaşmak için birbirleriyle yarışıyor. Fakat son bir sır daha var ki, yeryüzü onu içinde yaşadığımız yüzyıla kadar gizlemesini bildi. Yıllar boyunca işkence görüp parça parça edilen gövdesinin iki ufacık noktasını kucak açtığı insanın merakından kurtardı. Dünyanın bel kemiği sayılan, ekseninin bin yıldan beri çevresinde dolaştığı kuzey ve güney kutupları. Bu iki noktacık gizemliliğini korumaya devam etti. Buz kütleleri insanoğlunun bu son sırrı öğrenmesini geciktirdiler. Ve sonsuzca bir kış serüvencilerin karşısına bir sınır bekçisi gibi dikildi. Don ve fırtına giriş yollarını kapadı. Dehşet ve tehlike en yüreklileri bile ölüm tehdidiyle ürkütüp kaçırdı. Yeryüzünün dış dünyaya kapalı bu küresine güneş bile ancak şöyle bir bakabiliyor. Bir insan bakışı asla olası değil. Keşif heyetleri yıllardan beri birbirini izliyor. Ama henüz hedefe ulaşabilen yok. Bu doğa parçasının herhangi bir yerinde yüreklilerin yüreklisi bir adam, balonla kutbu açmak isteyip de bir daha geri dönmeyen Andreas, buzdan bir tabutun içinde 33 yıldan beri sonsuz uykusunu uymaktadır. Her türlü saldırı buz kütlelerinin oluşturduğu duvara çarpıp kırılıyor. Binlerce yıldan ta günümüze kadar yeryüzü kendi yarattıklarının tutkusuna karşı yüzünü zaferle gizlemeyi başarmıştır. Dünyanın merakı karşısında bu doğa parçası, Bakirliğini henüz korumaktadır. Ama genç 20. yüzyılın acelesi var. Bunlara ulaşmak için kollarını sıvamaktadır. Laboratuvarlarda yeni silahlar geliştirildi. Tehlikeye karşı yeni zırhlar bulundu. Her türlü direnme insanoğlunun merakını arttırmaktan başka bir işe yaramıyor. Genç yüzyıl evrenin bütün gerçeklerini bilmek istiyor. Ve daha ilk 10 yılı kendinden önceki binlerce yılın erişemediği şeyleri elde etme çabasında. Bireyin cesareti ile ulusların rekabeti birleşiyor. Savaşım artık yalnızca kutupları keşfetme savaşımı değil, aynı zamanda bu yeni ülke üzerinde ilkin hangi ulusun bayrağının dalgalanacağı savaşımıdır. Ele geçirme özlemiyle kutsallaşan bu iki kutup noktasına doğru her ırktan ve her ulustan oluşan bir Haçlılar ordusu harekete geçiyor. Dünyanın her tarafından bir araya gelen serüvenciler ordusu hep buraya bu iki noktaya saldırıyor. Bütün bir insanlık sabırsızlık içinde bekliyor ve bunun yaşam alanımızın son sır perdesini kaldırmak uğruna yapıldığını biliyor. Kuzey kutbu için Amerika'da Piri ve Cook hazırlanıyor. Güney kutbu için de iki gemi yola çıkıyor. Gemilerden biri Norveçli Amundsen'in, ötekisi de bir İngiliz'in, Kaptan Scott'ın komutasında. Scott. Scott, İngiliz donanmasının kaptanlarından biridir. Herhangi bir kaptan. Ordu sicil defterinde hakkında şöyle deniliyor. Hizmetleriyle üstlerinin memnuniyetini kazanmış ve daha sonraları Şekleta'nın keşif heyetine katılmıştır. Onu kahraman yapacak, onu ünlü kılacak öyle başarılı bir sicili yok. Bir fotoğraftan yansımışa benzeyen yüzü, binlerce ve on binlerce İngilizinki gibi donuk fakat aynı zamanda enerjik bir yüz. Çelik, mavi gözler ve sımsıkı bir ağız. İstek ve pratik düşünce fışkıran bu yüzün hiçbir yerinde ne romantik bir çizgi ne de neşe saçan bir parıltı var. Yazısı herhangi bir İngiliz'in yazısından farksız, gölgesiz, süssüz, kıvrak ve kendinden emin. Üslubu açık ve pürüzsüz. Gerçeklerin anlatılışında sürükleyici ancak bir rapor kadar kuru ve hayalden yoksun. Scott İngilizceyi Tacitus'un yazdığı latince kadar kusursuz yazıyor ve en azından onun kadar düz yazı ustası. Yazılarından onun her türlü hayalden uzak tamamıyla gerçekçi bir adam olduğu belli oluyor. Görevine yürekten bağlı İngiliz ırkının gerçek bir örneği. İngiliz tarihinde bu sıkatlardan yüzlercesi gelip geçmiştir. Hindistan'ı ve o ana kadar Adısan'ı bilinmeyen Arkipel adalarını keşfedip ele geçiren onlardır. Afrika'yı sömürgeleştiren ve dünyaya karşı meydan savaşı verenler de onlardır. Yüzlerinde hep o demir gibi enerji, hep o ulusal bilinç ve kurnaz İngiliz soğukkanlılığı var. Fakat bu istek çelik kadar serttir ve daha harekete geçmeden önce seziliyor. Scott, Şekleto'nun başlamış olduğu şeyi tamamlamak istiyor. Hemen bir keşif heyeti hazırlıyor. Fakat elindeki olanaklar yetersizdir. Ama bu onun yola koyulmasına engel olmuyor. Başarısından emin olduğu bu iş için bütün servetini feda ediyor ve borca giriyor. Genç karısı ona bir oğlan çocuğu doğuruyor. Fakat mitoloji kahramanı Hector'un Andromache'yi yalnız bırakıp sefere çıktığı gibi Scott da işini yüzüstü bırakmakta duraksamıyor. Dostlar ve yoldaşlar bir araya getiriliyor. Artık isteğe karşı çıkacak hiçbir engel kalmamıştır. Keşif heyetini Buz Denizi'nin kıyısına kadar götürecek olan bu acayip geminin adı Terra Nova. Evet, acayip bir gemi. Çünkü ağzına kadar canlı hayvan yüküyle dolu bu gemi, bir yandan Nuh'un gemisini anımsatırken, öte yandan da binlerce alet ve kitaplarıyla modern bir laboratuvar görünümünde. Çünkü bu ıssız, insan ayağı değmemiş dünyaya, insan bedeninin ve insan ruhunun gereksinim duyduğu her şeyi götürmek gerekiyor. İlkel toplulukların, ilkel koruma araçları olan postlar, kürkler ve canlı hayvanlarla genç yüzyılın gelişmiş silahları tuhaf bir biçimde birbirine karışıyor. Tıpkı bu acayip gemi gibi bu büyük girişimin de iki yüzü var. Bir serüven ama bir ticaret işi kadar da hesaplanmış bir serüven. Büyük bir incelikle hazırlanmış bir ataklık örneği, karşılaşılabilecek her türlü rastlantısal olaylara karşı her şey en küçük ayrıntıya varıncaya kadar düşünülüp taşınılmış. 1 Haziran 1910 tarihinde Keşif heyeti İngiltere'den ayrılıyor. Haziran ayının bu ilk günlerinde Anglosaksan adaları ışıl ışıl, sıcak ve pırıl pırıl bir güneş. Yemyeşil çayırlarla kaplı, sessiz bir doğa parçasının üzerinde parıldamaktadır. Üzüntüyle geriye, kaybolan kıyılara bakıyorlar ve hepsi de biliyor ki şu anda sıcağı ve güneşe yıllarca, bazıları da belki sonsuzca veda etmektedirler. Tek avuntuları geminin başında İngiliz bayrağının dalgalanıyor olması ve bütünüyle ele geçirilmiş yeryüzünün henüz sahipsiz tek noktasına insanlık adına gitmekte oldukları düşüncesidir. Gemidekiler, Ocak ayında sonsuz buz alanlarının yakınında bulunan Yeni Zelanda'nın Evans burnuna kısa bir moladan sonra çıkıyorlar ve kışı geçirmek üzere kendilerine bir ev hazırlıyorlar. Aralık ve Ocak buralarda yaz aylarıdır. Bembeyaz ve pırıl pırıl bir gökyüzüne ve günde birkaç saat de olsa parıldayan güneşe yalnızca bu aylarda rastlanır. Evin duvarlarını önceki keşif heyetinde olduğu gibi yine tahtadan yaptılar. Fakat iç dekora bakıldığında çağın gelişmişliği hemen göze çarpıyor. Kendilerinden önce bu işe girişenler birbirlerinin yüzlerine bakmaktan yorgun ve güneşsiz günlerin tek düzeliğinden bitkin, pis kokan, için için yanan ve zehirli gaz çıkaran balık yağı lambalarının yarı kananlık ışığında otururlarken 20. yüzyıl insanı Dört duvar arasında bütün dünyaya, bilim ve tekniğin sağladığı bütün olanaklara sahip bulunuyor. Bir asetilen lambasının beyaz ve sıcak ışığı, çevrelerini aydınlatmakta, film makineleri de uzak ülkelerin gizemlerini, ılıman iklimin egemen olduğu tropikal bölgeleri gözler önüne sermektedir. Piyano müziği, gramofon insan sesini, kütüphane de çağın bilimini sunmaktadır. Odaların birinden daktilonun tıkırtısı gelmekte. Bir başka oda da sinema filmlerinin ve Renkli fotoğrafların hazırlanması için karanlık oda hizmeti görüyor. Jeologlar taşlardaki radyoaktiviteyi incelemekte. Zoologlar da yakalanan penguenlerde yeni parazitler bulmaktadır. Meteorolojik gözlemlerin yerini fiziksel deneyler alıyor. Karanlık geçen aylar için herkese bir görev verilmiş bulunuyor. Ve akıllı bir yöntemle bireysel olarak sürdürülmekte olan araştırma işi ortak bir öğrenme ve inceleme biçimini alıyor. Bu 30 insan... Buz tabakalarının ve buz duvarlarının ortasında her akşam konferanslar ve bilimsel seminerler düzenliyorlar. Her biri bilgisini ötekine aktarıyor ve bu karşılıklı bilgi alışverişi sayesinde evrenle ilgili bütün bilinmeyenler açıklığa kavuşturuluyor. Araştırma ve incelemedeki bu uzmanlaşma gururu bir yana bırakmış ve karşılıklı uzlaşmaya ve işbirliğine yönelmiştir. Bu 30 insan her türlü yaşam belirtisinden uzak bu yabanıl doğanın ortasında bir araya geliyor. ...ve 20. yüzyılın en son bilgilerini birbirlerine aktarıyor. Burada yalnızca saatler değil, saniyeler bile hissediliyor. Bu insanların bir Noel ağacını hazırlarken nasıl mutlu olduklarını... ...ya da çıkardıkları mizah dergisi, Saat Polar Times'daki şakalara nasıl sevindiklerini... ...en küçük şeylerin bile denizden başını çıkaran bir balina... ...ya da bir midilli atının tökezleyip düşmesi gibi nasıl birer heyecan verici olay olduğunu... ...buna karşılık tuhaf ve korkunç olan şeylere... Kuzey ışığının kızıllığı, müthiş soğuk ve kahredici yalnızlık gibi nasıl alışıldığını okumak insanın yüreğini sızlatıyor. Bu arada ufak tefek bazı işlere de girişiyorlar. Motorlu kızakları deniyorlar. Kayak yapmasını öğreniyorlar ve köpeklere eğitiyorlar. Büyük yolculuk için bir depo hazırlanıyor. Fakat takvimin yaprakları öyle yavaş dönüyor, zaman öyle ağır ilerliyor ki buz tabakaları arasından geçerek Ailelerinden mektup getirecek geminin gelmesine izin verecek yaz bir türlü gelmek bilmiyor. Kışın en sert geçtiği günlerde bile küçük küçük gruplar halinde günlük geziler düzenleniyor. Ve doğayla savaşımda karşılaşılabilecek güçlüklerin nasıl aşılacağı öğrenilmeye çalışıyor. Deneme amacıyla çadırlar kuruluyor. Edinilen bilgi ve deneyimler sağlamlaştırılıyor. Gerçi her şey arzu ettikleri gibi olmuyor. Ama hiç olmazsa kendilerine güvenleri artıyor. Güçlüklerin üstesinden gelineceği inancı yerleşiyor. Bu küçük keşif gezilerinden soğuktan donmuş ve bitkin bir durumda eve döndükleri zaman neşeyle karşılanıyorlar. Ocağa odun atılıp ısıtılıyorlar. 77. enlemdeki bu küçücük kulübe günlerce ve haftalarca süren yalnızlıktan sonra onlara dünyanın en güzel, en rahat eviymiş gibi geliyor. Fakat bir gün batı yönünden dönen keşif heyetinin getirdiği bir haber bu sıcacık evin neşesini bir anda kaçırıveriyor. Dolaşırken Amundsen'in kış karargahını görmüşlerdir. Skat gerçeği hemen kavruyor. Bu inat, bu geçit vermez doğa parçasının gizemliliğini ilk kez açığa çıkarma onurunu, soğuk ve tehlikeden başka bir şey daha. Norveçli Amundsen tehdit ediyor. Skat haritayı önüne koyuyor. Amundsen'in kış karargahının kendisinkinden kutba 110 kilometre daha yakın kurulmuş olduğunu öğrendiği zaman, kapıldığı dehşetin büyüklüğünü anlatmak için satırlar yetmez. Skat tedirgindir. Fakat yine de cesareti elden bırakmaz. Anı defterine gururla, ülkemin onuru üzerine yemin ederim ki diye yazıyor. Skatın anı defterinin sayfalarında bu Amundsen adı yalnızca bir kez yer alıyor ve başka rastlanmıyor. Ama buzların ortasındaki bu ıssız evin üzerine o günden sonra bir korku gölgesi düşüyor. Artık hiçbir saat, hiçbir an yoktur ki bu at yüzünden Skatın uykuları kaçmasın, korku duymasın. Kutba Hareket Kulübenin bir mil ötesindeki gözetleme tepesinde sürekli nöbet tutulmaktadır. Buraya, burnu havaya doğru kaldırılmış, görünmez bir düşmana çevrilmiş, topa benzeyen bir alet yerleştirilmiş bulunuyor. Bu alet yaklaşan güneşli günlerin ilk sıcaklık belirtilerini kaydedecektir. Nöbettekiler günlerce hep bu belirtileri bekliyorlar. Sabahları gökyüzüne yansıyan güneş ışığının kızıl renkli parıltısı görülmeye başlıyor. Fakat aletin ucundaki yuvarlak camdaki titreşim yeterli değil. Henüz ufka kadar ulaşmıyor. Fakat bu kadar titreşim bile güneşe ve sıcaklığa hasret kalan bu insanları heyecanlandırmaya yetiyor. Sonunda tepeteki telefon sesi duyuluyor. Güneş göründü. Aylardan beri ilk kez başını kaldırdı ve kış uykusundaki geceye baktı. Pırıltısı çok zayıf ve solgun. Dondurucu havayı canlandıracak güçte de değil. Aletin ibresini hareket ettiremiyor. Ancak bu kadarı bile büyük bir hoşnutluk yaratıyor. Adamlar... İlkbahar, yaz ve sonbahar demek olan ve bizlerin yaşam anlayışına göre korkunç bir kıştan hiçbir farkı bulunmayan bu çok kısa süreli güneş pırıltısından yararlanmak için hemen hazırlıklara başlıyorlar. En önden motorlu kızaklar gidiyor. Onların arkasından da Sibirya midillilerin ve köpeklerin çektiği kızaklar geliyor. Her türlü olasılığa karşı yol, bölgelere ayrılıyor. Geri dönecekler için yeni giysiler, yiyecek ve hepsinden önemlisi petrolü, bu yoğunlaştırılmış sıcaklığı, uçsuz bucaksız buz tarlalarının ortasında saklamak için her iki günde bir depo kuruluyor. Bütün kafile küçük topluluklar halinde geri dönmek ve böylece yüklerin en önemli bölümünü, hayvanların ve kızakların en iyisini kutbu ele geçirmek için seçilmiş, son küçük gruba bırakmak üzere hep birlikte ilerliyorlar. Plan, büyük bir ustalıkla hazırlanmış, her türlü olasılık, karşılaşılabilecek bütün terslikler en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş, nitekim yolda bazı terslikler de oluyor. İki günlük bir yolculuktan sonra motorlu kızaklar parçalanıyor ve hiçbir işe yaramayan bir ağırlık gibi öylece kala kalıyorlar. Midilli atları da umulduğu kadar dayanıklı çıkmıyor. Fakat burada canlılar teknik alet karşısında üstün geliyor. Yolda vurup öldürülmek zorunda kalınan bu zavallı hayvanlar köpekler için sıcak bir besin ve enerji kaynağı oluyor. 1 Kasım 1914 tarihinde gruplara ayrılıyorlar. O yıllardan kalma resimlerde önce 30, sonra 20, daha sonra 10 ve en sonunda sadece 5 kişiden oluşan bu tuhaf kervanın hiçbir yaşam belirtisi bulunmayan bu bembeyaz çölde yol aldığı görülür. Kervanın önünde kürklere ve bezlere bürünmüş, yalnızca sakalı ve gözleri görülen bir adam, yabanıl bir yaratık yürümektedir. Kürk eldivenli bir el, içi tıklım tıklım dolu bir kızağı çeken bir midillinin yularına sıkı sıkı yapışmış, onun arkasında... Aynı giysileri giyinmiş, aynı davranış biçimini sergileyen bir başkası, onun arkasında da yine bir başkası var. Gözleri kamaştıran uçsuz bucaksız bir beyazlığın içerisinde bir çizgi halinde ağır ağır yürüyen 20 kara noktacık. Geceleri kurdukları çadırlara büzülüp uyumaya çalışıyorlar. Midillileri korumak için rüzgar yönünde kardan setler yapıyorlar. Sabah olunca yürüyüş tekrar başlıyor. İnsanın Binlerce yıldan beri ilk defa soluduğu dondurucu havada yapılan tek düze ve umutsuz bir yürüyüş. Fakat sıkıntılar gittikçe daha da artıyor. Hava bir türlü düzelmek istemiyor ve bazı günler 40 kilometre yerine ancak 30 kilometre yol alınabiliyor. Bu ıssız, bu uçsuz bucaksız buz çölünün içinde bir başkasının da bir başka yönden aynı amaca doğru yol almakta olduğunu öğrenildi öğrenileli onlar için kaybedilen her günün büyük önemi var. En küçük bir zaman kaybı bile bir tehlike oluyor. Örneğin bir köpeğin kaçması, bir midillinin yemini yememesi ürkütücü bulunuyor. Çünkü bu ıssız yerde insanın değer yargısı öyle korkunç biçimde değişiyor ki. Canlı olan her şeyin değeri burada bine katlanıyor ve dahası yerine konma olanağı bulunmuyor. Ölmezlik belki de bir midillinin ayaklarındaki dört nalda gizlidir. Kara bulutlarla kaplı fırtınalı bir gökyüzü de bu büyük girişimi sonsuzca engelleyebilir. Yürüyüş sırasında kafiledekilerin sağlık durumları bozulmaya başlıyor. Birkaç kişinin gözlerini karalıyor. Göremez oluyorlar. Bazılarının bedenlerinde donma belirtileri görülüyor. Besinleri azaltılmak zorunda kalınan midilliler gittikçe güçten düşüyor. Ve sonunda Bertmorg buzdağının hemen önünde yıkılıp kalıyorlar. Hazin bir görevin yerine getirilmesi gerekiyor. Bu ıssızlık, bu uçsuz bucaksızlık içinde birlikte geçirilen 2 yıl boyunca dost oldukları. Adlarıyla çağırıp sevip okşadıkları bu sevimli hayvanları öldürmek zorunda kalıyorlar. Bu hazin olayın gerçekleştiği yere mezbaha adını veriyorlar. Daha sonra heyettekilerin bir kısmı bu kanlı bölgeden ayrılıyor ve geri dönüyor. Ötekiler de son çabalarını harcamaya, kutbu çevreleyen ve ancak kararlı bir istek bir tutku aleviyle parçalanabilecek tehlikeli buz settinden en tehlikeli yol olan buzdağının üzerinden geçmeye hazırlanıyorlar. Gittikçe daha zor ilerleyebiliyorlar. Üzeri kabuk bağlamış altı kum gibi gevşek kar kızakların çekilmesini olanaksız hale getiriyor. Adamlar onları sürüklemek zorunda kalıyorlar. Yüzeydeki sert buz tabakası kızakların altını parçalıyor ve bu yüzeyi sert altı kum gibi gevşek kar içinde yürürlerken adamların ayakları yara bere içinde kalıyor fakat vazgeçemiyorlar. 30 Aralık'ta 87. emleme Shackleton'un varmış olduğu en uç noktaya ulaşıyorlar. Son grubun buradan geri dönmesi gerekli. Kutba sadece 5 seçkin adamın gitmesine izin var. Sıkat işe yaramayacağına inandığı adamları ayırıyor. Karşı koymaya cesaret edemiyorlar. Ama hedefe çok yaklaşmışken geri dönmek zorunda kalmak ve kutbu ilk defa görmüş olma onurunu arkadaşlarına bırakmak çok ağır geliyor. Ama ne yazık ki seçim zarı atılmış bulunuyor. Birbirlerinin ellerini son defa sıkarlarken üzüntülerini gizlemek için büyük çaba harcadıkları yüzlerinden okunuyor. Bundan sonra grup 2'ye ayrılıyor. Bir grup güneye, bilinmeyen dünyaya giderken ötekisi kuzeye, memlekete dönüyor. Sık sık durup dostlarını son bir kez daha görmek için geriye, birbirlerine bakıyorlar. Ve daha sonra teker teker gözden kayboluyorlar. Kutbu keşfetmek için seçilmiş 5 adam, Scott, Bowers, Oates, Wilson ve Evans bilinmeyen hedefe doğru ilerlemeyi sürdürüyorlar. Güney Kutbu Bu son günlerde kaydedilen notlardan... Adamların gittikçe tedirginleştiklerini anlıyoruz. Kutba yaklaştıkça onlar da pusulanın mavi ibresi gibi titremeye başlıyorlar. Gölgelerin sağ yanımızdan geçip öne doğru kayması ve sonra önden tekrar sola doğru geçmesi ne kadar da uzun sürüyor. Ama umutlarında azalma yok. Hepsinin de gözleri pırıl pırıl. Scott binbir çeşit zorlukları aşarak kat ettikleri mesafeleri gittikçe daha da ateşli bir dille anlatıyor. Kutba varmaya yalnızca 150 kilometre kaldı. Böyle giderse dayanamayacağız. İki gün sonra. Kutba 130 kilometrelik yolumuz daha var. Ama bu bize çok ağır gelecek. Ama birdenbire zafer kazanmış bir eda ile Kutba 94 kilometrelik yolumuz kaldı sadece. Varamasak da iyice yaklaşmış olacağız. 14 Ocak günü ise umut, güven oluyor. 70 kilometre daha. Hedef karşımızda artık. Ertesi gün bu güven duygusu daha da artıyor. Sıkatın satırlarından bir sevinç bir neşe fışkırmakta. Yalnızca 50 kilometre kaldı. Ne pahasına olursa olsun oraya varmalıyız. Sevinç ve neşe fışkıran bu satırlarda içleri kutba ulaşma özlemiyle dolu bu adamların sinirlerinin nasıl gerildiğini, sabırsızlıkla nasıl atitrediklerini insan yüreğinde duyuyor. Ganimet hemen şuracıkta. Eller, yeryüzünün bu son sırrına doğru uzanmış bulunuyor. Şimdi son bir hamle daha yapmak gerekli. Ondan sonra hedefe varılmış olacak. 16 Ocak Anı defterinde mutluluktan uçuyoruz deniliyor. Adamlar sabahleyin erkenden yola çıktılar. O gezemli, o müthiş doğa parçasını bir an önce görebilme sabırsızlığı içinde uyku tulumlarından adeta dışarıya fırlamışlardı. Kutba ulaşmayı kafalarına koymuş bu 500 azimli insan öğle sonuna kadar 14 kilometre yol alıyorlar. Hiçbir yaşam belirtisine rastlanmayan bembeyaz bir çölün ortasında sevinç içinde ilerlemektedirler. Artık hedefte yanılma olasılığı yok. Ve insanlık için başarı sağlanmak üzeredir. Adamlardan biri, yani Bowers, birdenbire bir tedirginliğe kapılıyor. Gözlerini sonsuz kar tarlaları ortasındaki küçük kara bir noktadan bir türlü ayıramıyor. Bowers, kafasından geçen şeyi söylemeye cesaret edemiyor. Ancak hepsinin içinde aynı kaygı, aynı korkunç düşünce var. Bir insan eli tarafından yapılmış bir işaretle karşılaşmak. Kendi kendilerine yürüdüğü yolda, Yabancı bir ayak izi gören Robinson'un bunu kendi ayağının izi sanma çabası gibi bu gördükleri şeyin buz üzerinde oluşmuş bir yarık ya da bir ışık yansıması olduğunu söyleyerek heyecanlarını yatıştırmaya çalışıyorlar. Sinirleri son derece gergin bir durumda hedefe yaklaşıyorlar. Ve Amundsen başkanlığındaki Norveç keşif heyetinin kendilerinden önce davranmış olduğu gerçeğini artık hepsi bildiği halde hala birbirlerini kandırmaya çalışıyorlar. Kızak ve köpek izlerinin hala canlılığını koruduğu Terk edilmiş bir kamp yerinde bir kızak direğinin ucunda dalgalanan kara bayrağı görünce Amunsen'in burada karargah kurduğu konusunda artık en ufak bir kuşkuları kalmadı. İnsanlık tarihinin o inanılmaz, o büyük olayı gerçekleşmişti. Yeryüzünün binlerce ve binlerce yıldan beri, belki de dünya kurulalı beri hiçbir canlının ayak basmadığı bu kutup noktası 15 gün gibi küçücük bir zaman dilimi içinde iki kez keşfedilmiş oldu. Onlar ikincidirler. Milyonlarca aylık bir zaman ölçüsünde yalnızca tek bir ay geç kaldıkları için önce gelenlerin her şey, ikinci gelenlerin hiçbir şey olduğu bir insanlık yarışında yalnızca ikincidirler. Demek bunca uğraş boşunaydı, bunca sıkıntıya bunun için katlanmışlardı. Haftalarca, aylarca ve hatta yıllarca beslenen umutlar bir çılgınlıktı. Sıkat anı defterine bütün çabalar, katlanılan bunca sıkıntılar, bütün işkenceler ne içindi diye yazıyor. Şu anda sona ermiş düşler için diye de yanıtlıyor kendi kendisini. Adamların gözlerinden yaşlar boşanıyor ve yorgunluktan bitkin düşmelerine karşın bütün geceye gözlerine uyku girmiyor. Coşku içinde saldırıp ele geçirmeye düşledikleri kutba son yürüyüşe hüküm giymiş tutuklular gibi neşesiz, umutsuz ve isteksiz başlıyorlar. Hiçbiri ötekini teselli etmiyor. Sessizlik içinde ilerlemeye çalışıyorlar. Ocak ayının 18. günü Kaptan Scott ve 4 arkadaşı Kutba varıyor. Birinci olma başarısıyla gözleri kamaşmayan Scott şimdi şaşkın bakışlarını bu hüzünlü doğa parçası üzerinde dolaştırıyor. Burada görülecek hiçbir şey yok. Son günlerde gördüğümüz o korkunç tek düzelikten farklı hiçbir şey yok. Robert Scott'ın Güney Kutbu ile ilgili izlenimlerinin hepsi bu kadar. Scott ve arkadaşlarının burada keşfedip gördükleri şey doğa tarafından değil düşman bir insan eliyle meydana getirilmiş bulunuyor. İnsanlığın ele geçirdiği bu dua parçası üzerinde utku sevinciyle dalgalanan bayrak ne yazık ki Norveçli Amuse'nin bayrağıdır. Amuse'nin bir mektubu kendisinden sonra buraya ayak basacak olan bilinmeyen insanı bekliyor ve ondan bu yazının Norveç kralı Hakon'a ulaştırılmasına rica ediyor. Scott başarmak için yanıp tutuştuğu ve bütün yaşamını ortaya koyduğu bu büyük işi bir başkası tarafından gerçekleştirilmiş olduğuna dünya önünde tanıklık etmek gibi zor bir görevi üzerine alıyor. Koskoca İngiliz krallık bayrağını Amunsen'in utku bayrağının yanına üzülerek asıyorlar. Daha sonra gururlarının kırıldığı bu vefasız yerden ayrılıyorlar. Arkalarından soğuk bir rüzgar esmektedir. Sıkat anı defterine kalbinin derinliklerinde duyduğu bir kuşkuyu dile getirerek şunları yazıyor. Dönüş yolu gözümü korkutuyor. Çöküş Eve dönüş gelişten 10 kat daha tehlikeli. Kutba gidiş yolunu pusula sayesinde bulmuşlardı. Ama geri dönerken pusuladan başka bir de kendi ayak izlerini kaybetmemeye özen göstermeleri gerekli. Aksi takdirde yiyecek ve içeceğin saklandığı, giysilerin ve ısınma için gerekli birkaç galon petrolün bulunduğu depolardan uzak düşecekler. Kar fırtınası yüzünden çevrelerini göremez olunca attıkları her adımda tedirginliğe kapılıyorlar. Yoksa en küçük bir yanılgı ve yoldan sapma doğru ölüme götürürdü. Bu kez ilk yürüyüşteki canlılık da yok bedenlerinde. İlk yürüyüşlerindeki bol bol yedikleri yiyeceklerden aldıkları kimyevi enerji ve kutup dünyasında kurdukları sıcak karargahları sayesinde ateş gibiydiler. Göğüslerin içindeki o çelikten istek yayı da artık gevşemişti. Gelirken bütün bir insanlığın merakını ve özlemini temsil ettikleri inancı ve umudu çabalarını kamçılamakta ve onları yüreklendirmekteydi. Ölümsüz bir iş başarmış olmanın verdiği bilinçle insanüstü bir çaba göstermişlerdi. Ama şimdi kendilerini kurtarmak, canlarını, ölümlü varlıklarını kurtarmak için özlemek şöyle dursun. Düşünmekten bile korktukları onur kırıcı bir geri dönüş için savaşıyorlar. Anı defterinden o günlerle ilgili notları okumak insanı dehşete düşürüyor. Hava gittikçe kötüleşiyor. Kış her zamankinden daha erken geliyor. Yeni yağan yumuşak kar ayakkabılarının altında kalınlaşıp sertleşiyor. Bir adım atmalarına engel oluyor. Dondurucu soğuk, yorgun gövdelerini perişan ediyor. İşte bu yüzden günlerce süren korku ve şaşkınlıktan sonra ne zaman yeni bir depoya varsalar içlerini küçük bir sevinç kaplıyor. Ve ağızlarından çıkan sözcüklerde bir an içinde olsa bir umut alevi yükseliyor. Korkunç bir ıssızlığın ortasındaki bu bir avuç insanın yazdığı kahramanlık destanını, Wilson'ın ölümle burun buruna geldiği şu anda bile bilimsel araştırmalarını sürdürmesi ve Tam 16 kilo ağırlığındaki kıymetli taş örneklerini öteki vazgeçilmez yüklerle birlikte kızağı taşıması kadar hiçbir şey daha iyi, daha etkili anlatamaz. Fakat insan yürekliliği doğanın gücü ve acımasızlığı karşısında yavaş yavaş alt olmaktadır. Binlerce yılın çelikleştirdiği bu doğal güçler don, kar ve rüzgarıyla bu gözü pek 5 insanı yok etmeye çalışıyor. Ayaklarının altı şişip çoktan patladı bile günde bir kez yenilen sıcak yemekle yeterince enerji depolayamayan, miktarları azaltılan besinler dolayısıyla her geçen gün biraz daha zayıf düşen bedenler, işlevlerini yerine getirememeye başladı. Bir gün aralarında en güçlüleri olan Evans'ın birdenbire tuhaf davranışlar göstermeye başladığını dehşetle fark ettiler. Evans geride kalıyor, çektiği ve çektiğini sandığı acılardan durmadan yakınıyor, arkadaşları bu bahtsız adamın bir düşme ya da çektiği korkunç acılar yüzünden Çıldırmış olduğunu ürpererek anlıyorlar. Onu ne yapmalıydılar? Bu durumda buz çölünün ortasında nasıl bıraksınlar? Ama öte yandan da hiç vakit kaybetmeden depoya varmak zorundalar. Yoksa sıkat duraksıyor. Aklından geçenleri bile yazamıyor. 17 Şubat gecesi saat 1'de bir ay önceki Midilli katliamından arta kalan bolca yiyeceklere kavuşacakları şu mezbahaya varmaya bir günlük yolları varken zavallı Evans ölüyor. Yürüyüşe 4 kişi devam ediyor. Ama felaketler peşlerini bırakmıyor. Daha ulaştıkları ilk depoda acı bir hayal kırıklığına uğruyorlar. Depodaki yağ çok az. Bunun anlamı yağ kullanımında çok dikkatli olmak. Sıcaklığını donmaya karşı silah olarak kullanmak için yağı tutumlu harcamak demektir. Soğuk ve fırtınalı bir geceden sonra sabah olup da uyandıklarında postallarını ayaklarına geçirecek gücü bile bulamıyorlar kendilerinde. Fakat yine de yollarına devam ediyorlar. Hatta Kuwaitis'in ayaklarının donmuş olmasına karşın sürüklene sürüklene ilerlemeye çalışıyorlar. Rüzgar eskisinden daha da keskin esiyor. Ve 2 Mart'ta vardıkları ikinci depoda da yine o korkunç hayal kırıklığı yaşanıyor. Yakacak şey çok az. Artık korku adamların kullandıkları sözcüklere kadar giriyor. Yaşadıkları dehşet anlarını belli etmemek için Scott'ın ne kadar çaba gösterdiği her halinden belli oluyor. Fakat birbiri ardına yaşanan umutsuzluk çığlıkları onun bu yapay dinginliğini bozuyor. Bu böyle devam edemez. Tanrı yardımcımız olsun. Bu kadar yorgunluğa daha fazla dayanamayacağız. Ya da oynadığımız bu kumar facia ile sona erecek. Korkunç gerçek sonunda hepsinin tüylerini ürpertiyor. İlahi kudret yardım eder de kurtulur muyuz acaba? İnsanlardan yardım umudumuz kalmadı artık. Ama yine de yollarına devam ediyorlar. Kurtulma umutları kalmadığı halde canlarını dişlerine takarak düşe kalka ilerlemeye çalışıyorlar. Durumu gittikçe kötüleşen Koets'in yürüyebilmesi olanaksızlaşmakta, dostlarına yardımdan çok yük olmaktadır artık. Termometrenin sıfırın altında 42 dereceyi gösterdiği bir öğle üzeri yürüyüş bırakılmak zorunda kalınıyor ve bu bahsız adam dostlarının başına felaket getireceğini biliyor. Hepsi de acı sonlarına şimdiden hazırlanmaktadırlar. Araştırmacı ve bilgin Wilson'dan sonlarını çabuklaştırmak için onar tablet morfin alıyorlar ve hasta arkadaşları Koets'te birlikte bir gün daha yol almayı deniyorlar. Daha sonra Kuetz, bu bahsız adam, dostlarından kendisini uyku tulumunda bırakmalarını ve yazgılarını kendisinkinden ayırmalarını istiyor. Kuetz'in bu önerisinin kendilerini ne kadar rahatlatacağını, işlerini ne kadar kolaylaştıracağını, hepsi de çok iyi bildiği halde şiddetle geri çeviriyorlar. Hasta, donmuş bacakları üzerinde, geceleyecekleri birkaç kilometre uzaklıktaki kamp yerine kadar sürüne sürüne geliyor ve Arkadaşlarıyla birlikte sabaha kadar uyuyor. Uyanıp da dışarıya baktıklarında müthiş bir kar fırtınasıyla karşılaşıyorlar. Kuet birdenbire ayağa kalkıyor ve dostlarına ''Ben biraz dışarıya çıkmak istiyorum. Belki bir süre dışarıda kalır dolaşırım.'' diyor. Bu sözleri duyan dostları tir tir titremeye başlıyorlar. Bu dolaşmanın ne anlama geldiğini hepsi de biliyor. Fakat onu bundan alıkoymak için hiçbiri girişimde bulunamıyor. Vedalaşmak için ona elini uzatmaya hiçbiri cesaret edemiyor. Hepsi de Inns Killing Dragon alayından süvari yüzbaşısı Lawrence Quetz'in bir yiğit gibi ölüme gittiğini hayranlıkla sezmektedir. Yorgun ve güçsüz üç insan bu uçsuz bucaksız buz çölünün ortasında umutsuzca sürükleniyorlar. Hayatta kalma içgüdüsüyle düşe kalka da olsa yürüyebilecek gücü bulabiliyorlar kendilerinde. Hava giderek daha da kötüleşiyor ve rastladıkları her depoda ...yeni bir hayal kırıklığı ile karşılaşıyorlar. Her keresinde yağı daha da azalıyor, daha az ısınabiliyorlar. 21 Mart günü yeni bir depodan ancak 20 kilometre uzaktadırlar. Fakat öyle dondurucu bir rüzgar esiyor ki çadırlarından dışarı çıkamıyorlar. Her akşam yeni bir hedefe varmak için umutlarını ertesi sabaha bağlıyorlar. Bu arada yiyecekleri bitiyor ve böylece son umutları da ortadan kalkmış oluyor. Isınmak için yakacak hiçbir şeyleri kalmıyor... Termometre sıfırın altında kırkı gösteriyor. Artık bütün umut ışıkları sönüyor. Ya açlıktan ya da donarak ölmeyi beklemekten başka yapacakları bir şey yok. Bembeyaz ve yabanıl bir dünyanın ortasındaki küçük çadırlarına sığınmış bu üç insan değişmesi artık olanaksız acı sonlarıyla tam 8 gün mücadele ediyor. Mart'ın 29'unda artık hiçbir mucizenin kendilerini kurtaramayacağını biliyorlar. Böylece yazgılarına karşı çıkmamaya, ve ölümü öteki bütün felaketler gibi boyun eğmeden karşılamaya karar veriyorlar. Uyku tulumlarına giriyorlar ve dünya son acılarını çeken bu insanların tek bir iniltisini bile duymuyor. Ölmekte olan bir insanın yazdığı mektuplar dışarıdaki fırtınanın incecik çadıra bir çılgın gibi saldırdığı sırada görünmeyen ancak soluğunu duyduğu ölüm karşısında yapayalnız durmakta olan Kaptan Scott bağlı bulunduğu bütün ortak değerleri anımsıyor. Şu ana kadar... Tek bir insan sesinin bile yankılanmadığı bu dondurucu, bu ıssız doğa parçasının ortasındaki adam, ulusuna ve bütün insanlığa derin kardeşlik bağıyla bağlanmış olduğunu duyuyor içinde. Ruhunun derinliklerinde oluşan tatlı bir serap, sevgi, sadakat ve dostlukla kendisine bağlı bulunan herkesi bu bembeyaz çölün ortasında gözlerinde canlandırıyor ve o bütün bu insanlara sesleniyor. Kaptan Scott donmuş parmakları ile bütün sevdiklerine mektuplar yazıyor ölüm anının mektuplarını yazıyor. Bu mektuplar eşsizdir. Ölümün çok yaklaştığı o korkunç an en küçük ayrıntısına varıncaya kadar anlatılıyor. Bu cansız, bu soğuk gökyüzünün pırıl pırıl havası mektuplara yansımış gibidir. Bu mektuplar geride bırakılan dostlara yazılmıştır. Fakat bütün bir insanlığa seslenir. Bir tek çağ için yazılmıştır. Ancak bir sonsuzluğa seslenmektedir. Kaptan Scott eşine de yazıyor ve geride bıraktığı en büyük mirasını Oğlunu koruması için onu uyarıyor. Çocuğunu her şeyden önce uyuşukluktan korumasını istiyor. Ve dünya tarihinin en büyük başarılarından birinin sonuna gelindiği şu anda bir itirafta bulunuyor. Sen de bilirsin ki başarılı olmak için kendimi zorlamam gerekirdi. Oysa uyuşukluğa yatkındım. Scott ölüm anında bile verdiği karardan pişmanlık duymuyor. Aksine onunla övünüyor. Bu yolculuktan sana anlatacak öyle çok şeyim vardı ki... Ama şu kadarını ifade edeyim, bütün bunlar sizin yanınızda, sizlerle birlikte mutluluk içinde yaşamaktan çok daha iyiydi. Kaptan Skat kendisiyle birlikte ölüme giden arkadaşlarının eşlerine ve annelerine de yazıyor. Ve böylece onların kahramanlıklarına tanıklık etmiş oluyor. Ölmek üzereyken bile, arkadaşlarının geride bıraktığı yakınlarını, şu yok olma anının değerini ve büyüklüğünü anımsatan etkili sözlerle ve insanüstü bir duyguyla teselli ediyor. Kaptan Skat. Dostlarına da yazıyor. Bu alçak gönüllü insan, onurlu bir evladı olmakla gurur duyduğu ulusu için şu anda bile hayranlık besliyor. Ve bunu şu sözlüklerle dile getiriyor. Büyük bir kaşif oldum mu, olmadım mı bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Bizim sonumuz, ulusumuzun kahramanlık ruhunu ve dayanma gücünü henüz kaybetmediğine tanıklık edecektir. Yiğitçe, direncin ve ruh temizliğinin bütün bir yaşam boyu söylemekten alıkoyduğu bu sıcak, bu dostça sözleri onun ağzından şimdi ölüm çekip çıkartıyor. Bir dostuna, ''Yaşamım boyunca size olduğu kadar hayranlık duyduğum ve sizin kadar sevdiğim bir insana asla rastlamadım. Fakat dostluğunuzun benim için ne kadar değerli olduğunu size hiçbir zaman gösteremedim. Siz benim için çok şey yaptınız. Ben ise sizin için hiçbir şey yapamadım.'' diye yazıyor. Sıkat en son mektubunu, bütün mektuplarının en güzelini İngiliz ulusuna yazıyor. Ve İngiltere'nin onuru uğrunda, Sürdürülen bu savaşımın yitirilmesinde kendisinin hiçbir suçu bulunmadığını söyleyerek hesap verme zorunluluğunu duyuyor. Kendisine karşı koymak için söz birliği etmiş sesine bir araya gelen bunca tersikleri birer birer sıralıyor. Ve ölümün yankısıyla eşsiz bir güzellik kazanan coşkulu bir sesle bütün İngilizlere sesleniyor. Ve onlardan geride bıraktıklarını yalnız bırakmamalarını rica ediyor. Son düşüncesinde bile kendi yazgısını aşan bir şeyler var. Son sözü, kendi ölümünden değil tersine başkalarının yaşamından söz ediyor. Tanrı aşkına geride bıraktıklarımızla ilgilenin. Artık bundan sonraki sayfalar boş. Kaptan Scott son nefesini verinceye kadar parmakları iyice donup da kalem kas katı kesilen elinden yere düşünceye kadar anı defterine yazmaya devam etti. Kendisine ve İngiliz ırkının kahramanlığına tanıklık edecek bu sayfalarının cesedinin yanında bulunacağı umudu ona insanüstü bir güç verdi. Donmuş parmakları titreyerek şu son isteği de yazıyor. ''Bu ana defterimi eşime gönderin.'' Fakat daha sonra bu donmuş el eşime sözcüğünü çiziyor ve üzerine şu korkunç sözcükleri yazıyor. ''Dul karımı.'' Yanıt. Arkadaşları haftalarca çadırlarında beklediler. Önceleri umutla, sonra kaygıyla, sonunda da gittikçe artan bir tedirginlikle beklediler. Yardım için iki kez ekip yola çıkardılar. Ancak kötü hava koşulları nedeniyle ekipler geri dönmek zorunda kaldılar. Başlarında bir rehber olmayan bu insanlar bütün bir kış boyunca hiçbir şey yapamadan çaresizlik içinde kulübelerinde oturmak zorunda kalıyor. Korkunç felaketi sürekli yüreklerinde duyuyorlar. Sıkıntı içinde geçen bütün bu aylar boyunca kaptan Robert Scott'ın yazgısı ve başarısı karlara ve sessizliğe gömülmüştü. Soğuk ve buz. Onları camlı tabutun içine mühürlemişti. Ancak 29 Ekim'de yani kutup baharının başladığı tarihte kahramanların hiç olmazsa cesetlerini ve bırakmış oldukları bilgileri bulmak için bir keşif heyeti yola çıkıyor. Heyet Kasım ayının 12. günü çadıra varıyor ve uyku tulumları içinde donmuş kalmış kahramanların cesetlerini ölürken bile Wilson'a karşı kardeşçe sarılmış sıkatı, mektupları ve öteki belgeleri buluyor. ...ve bu felaketi yaşayan kahramanlar için bir mezar hazırlıyor. Şimdi insanlığın bu en büyük başarısının kurbanlarını... ...sonsuzca gizleyen bembeyaz bir dünyanın ortasında... ...bir kar tepeciğinin üstünde sade ve siyah bir haç yapayalnız yükseliyor. Ama hiç beklenmedik bir anda teknik dünyamızın görkemli mucizesi gerçekleşir... ...ve bu kahramanların başarıları yeniden canlanır. Sıkat ve arkadaşlarının dostları, filmleri ve plakları ülkelerine getirirler... Filmler banyo edilir ve resimler ortaya çıkar. Scott'ın arkadaşları ile birlikte yürüyüşü, kendisinden başka yalnızca Amunsen'i görmeyi başardığı kutup bölgesi bir kez daha bütün canlılığıyla gözler önüne serilir. Scott'ın son sözleri ve mektupları telgrafla bütün dünyaya heyecanla ulaştırılır. Kral, imparatorluğun en büyük kilisesinde kahramanların anısına diz çöker. Böylece boşa gittiği sanılan büyük bir çaba bir kez daha meyve verir ve güçlerini Ulaşılmaz sandıkları amaçlar uğruna toplamaları için bütün insanlığa yapılan coşkulu bir sesleniş, sıkat ve arkadaşlarının yapmak isteyip de yapma olanağı bulamadıkları bir istek gerçekleşmiş olur. Kahramanca bir ölümle değeri büsbütün artan bir yaşam eşsiz bir yankı halinde ortaya çıkar ve mahvolmaktan sonsuzluğa yükselme isteği doğar. Çünkü insan tutkusu rastlantı sonucu elde edilen kolay başarılarda alevlenir. Fakat yazgının yenilmez gücüne karşı sürdürülen savaşımda İnsanın mahvolması kadar hiçbir şey insan yüreğini böylesine coşturamaz. Bazen bir şairin ve binlerce kez de yaşamın biçimlendirdiği bir trajedi, bütün çağların en büyük trajedisi. Videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açın. Dinlediğiniz için teşekkürler.